Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdele lillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina Men yehdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadîsü kitâbullah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 kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz buyrulur. Necm suresi 32. ayetinde de ufak tefek kabahatleri bir yana büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınanlara işlediklerinden daha iyisiyle karşılığını verir buyrulmuştur. Bu Allah Azze ve Celle'nin tamamen lütfu ve keremi Yani şeriatın e, efali mükellefin diye e, ablandırılan kısımlara bölünmesi amellerin derecelendirilmesi mesela günahları büyük günahlar küçük günahlar diye ayırması haramlar arasında böyle bir e, mertebe koyması emirlerde farz olan emirler müsaabı olan emirler gibi e, mübah olan işler gibi Allah Azze ve Celle'nin bu tür taksimatı yani dininde yaptığı bu taksimatlar kullarına tamamen lütfü ve keremiyledir çünkü düşünürseniz e, insan işlediği her kabahatte mutlaka yorumlamak isteyen bunu şirke yorumlayabilir. Mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, hevasını ilah edineni gördün mü? Yani insanın hevasını ilah edindiğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Mesela düşünün, kişi mesela kıyafetini veya ayakkabısını giyerken soldan başlasa, bu edep meselesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağdan giymeyi, başlamayı tavsiye etmiştir. Müstahap bir emir olarak. Kişi soldan başlasa, giyinmeye soldan başlasa, bunda bile zorlayan birisi bunu şirke vardırana kadar zorlayabilir. Yani bu hevasına uyduğundan işte soldan giyiyor. Halbuki şeriatın gereği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmektir. Allah'ın gönderdiği Rasul'e uymaktır. Niye sağdan giymiyor da? Soldan giyiyor diye. Fakat Allah Azze ve Celle ve ee, kullarına bazı kullardan çok daha merhametli ee, bu gibi şeyleri derecelere bağlamıştır yani Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına karşı işlenen cürümleri derece derece değerlendirmiştir bunlardan kimisi büyük günahlardır kimisi küçük günahlardır emirlerden kimisi farz olan emirlerdir mutlaka yerine getirilmesi gereken ee, bazısı da müstahap olan emirlerdir yani yaptığında sevap alırsın ee, yapmadığın zaman da herhangi bir günah kazanmazsın ve bazı işleri de mübah olarak bırakmıştır. Yani kullarını tamamen serbest bırakmıştır. Halbuki Allah Azze ve Celle insanlar ve cinleri sadece kendisine kulluk için yaratmıştır. Dolayısıyla şeriatın belirlediği bu sınırlara göre hareket eden bir kul mübahı işlerken Allah buna izin verdiği için bunu işler. Yani Allah bu işi şöyle de yapmama, böyle de yapmama şeriatında, dininde izin vermiştir der. Mübah olan bir işten dahi ee, ecir bile alabilir. Mesela e, şu hadisli olduğu gibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yemek yerken e, özellikle kabak tanelerini seçerdi. Had hadisin rağvisi Enes Radiyalan diyor ki bunun üzerine ben de e, önceden sevmezdim ama kabakı sevmeye başladım diyor. Yani onlar tabiatlarını tamamen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a uyduruyorlar. Normalde bu mübah bir şeydir. Fakat Peygamber aleyhisselatü Vesselam e, muhabbet beslemek ve bu muhabbetin azalarda gözükmesi Allah Azze ve Celle'nin kullarını yönlendirdiği, teşvik ettiği bir şeydir. Burada e, konumuz olan şey ise günahlar meselesi. Yine bu Allah Azze ve Celle'nin merhametinden ki bu ayetlerde bildirdiği gibi şayet günahların büyüklerinden kaçınırsanız ufak tefek kusurlarınızı, küçük günahlarınızı bağışlarım diyor Allah Azze ve Celle. Yani biz beşer olmamız biriyle unutkanlık, gaflet veya nefse, hevaya uymak sebebiyle çeşitli günahlara düçar oluyoruz. Gözümüzle, dilimizle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla bunların her biri günlük olarak muhatap olduğumuz sıkıntılar. İşte mesela şu hadiste bildirildiği gibi kişi beş vakit namaza riayet eder. Abdestinlerine, rükünlerine riayet ederek kılarsa Allah Azze ve Celle iki namaz arasındakileri affediyor. Cuma bir Cuma namazı yani Müslümanlarla beraber Cuma namazına iştirak etmek bir haftalık günahı kefaretle karşılıyor. Artı diyor Allah Resulü Vesselam Allah'tan bir lütuf olmak üzere artı üç gün. Yani geçen haftadan bir üç günde ekliyor. On günlük hatalara kefaret kılıyor Allah Azze ve Celle. Bugün bu konular işlenecek inşallah. Özellikle e, günahların, büyük günahlar ve küçük günahlar diye taksim ile ilgili. Ebu İleri Radyalan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helak edici yedi şeyden sakının buyurunca sahabe ey Allah'ın Resulü bunlar nedir diye sordular. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah'a ortak koşmak sihir, büyü yapmak yani haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymak faiz yemek yetimin malını yemek savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak. Ee, burada tercümede sanki bir eksiklik var. Ee, evet. Yevmüz zaf, Yevmüz zaf ifadesi sanki tercüme hiç edilmemiş de öyle aktarılmış. Savaş meydanından kaçmak, mücerdet savaştan kaçmak değil burada büyük günah olan. Hücum anında savaştan kaçmaktır. Yani Müslüman bir kimse cihad esnasında hiçbir sebebi yoktur hücum anında kaçması için. Yani ne bir can korkusu ne bir başka bir şey. Böyle bir şey olmamasına rağmen yani Müslümanları yardımsız bırakmaktır. İşte ulema Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hareketle, Allah Azze ve Celle'nin işte münafıklarla cihadı emreden ayetinden hareketle, tebliğde bulunmayı bu cihat kapsamında değerlendirmişlerdir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesa, mescide bir şey, bir hayır öğrenmek ve öğretmek için gelen kimsenin Allah yolunda cihat eden kimse gibi olduğunu bildirmiştir. İşte sahih ilmi ortaya çıkarıp bu dini tahrif etmeye çalışan bidat ehlinde onların zararlarından korumak için bu mücadeleye girişmede bidat eline karşı, dini tarif edenlere karşı bir hücum mesabesindedir. Bu da işte mescitlerde devam ettirilen ilim meclisleriyle kayım olmakta, işte ilmi eserlerle kayım olmakta. Bunda geri kalan cihatta müminleri, Müslümanları yalnız bırakan konumdadır. Yani kişi şayet ilmiyle buna katkı sağlayabiliyorsa, ilmiyle, malıyla katkı sağlayabiliyorsa malıyla hiçbir şey yapamıyorsa e, kim bir topluğun kalabalığını artırırsa onlardandır hadisin gereğince e, hayırlı kimselerle beraber olarak onların kalabalığını artırarak bu cihada destek olması gerekir. Evet bu sayılanlar helak edici şeyler yedi şey olarak sayılıyor bu bu hadisi sayinde de rivayet etmiştir yine müslimde e, sayinde rivayet ediyor beyhaki diyor ki Hadiste yedi olarak belirtilmesi bu günahların, yani büyük günahların sadece yedi tane olduğunu göstermez. Hadiste bunlardan kaçınmaya vurgu yapılmıştır. Daha sonra ise bu günahlara başkalarını da eklemiştir. Allah Resulü Vesselam. Mesela Ubeyid bin Umeyr'den gelen rivayette, babası Umeyr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bildiriyor. Büyük günahlar dokuzdur. Sonra bu az önceki geçen hadisteki maddeler saydı. 7 şeyi saydı. Ve onlarla beraber anne babaya karşı gelmek ve Beytül Haram'ın hürmetini ihlal etmek maddelerinde saydı. Beytül Haram diye kastedilen Kabe'dir. Kabe'nin hürmetini çiğnemek maddesinde saydı. Sabit bir hadiste Enes bin Malik radiyallahu gelen rivayette büyük günahlar sorulunca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Allah'a ortak koşmak cana kıymak ve anne babaya karşı gelmek buyurdu. Bakın burada üç tanesi sayılıyor bunların. Ve şöyle devam etti. Size günahların en büyüğünü bildireyim mi? Yalan yalan söylemektir veya yalan yere şahitlik etmektir. Bunu başka bir rivayette Defalarca söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta sahabe diyor ki keşke sussa dedik artık. Yani yalan şahitliktir, yalan şahitliktir, yalan şahitliktir diye o kadar çok tekrar etti ki yani çok geniş kapsamlı bir ifade. Şahadet-i Zûr, batıla şahitlik demek. Evet, Abdullah bin Amr radıyallahu anhadan Allah Resulü Aleyhisselatü bir bedevi geldi ve büyük günahlar nedir diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Allah'a ortak koşmaktır dedi. Bedevi sonra nedir dedi? Anne babaya karşı gelmektir dedi. Sonra nedir diye sordu. Yalan yere yemin etmektir cevabını verdi. Yine İbni Amr radıyallahından Allah Resulü aleyhissatü vesselam buyurdu ki: "Kişinin anne babasına sövmesi büyük günahlardandır." Sadeler "Ey Allah Resulü, kişi anne babasına söver mi? Veya nasıl söver diye sordular. Allah Resulü aleyhissatü vesselam: "Evet, kişi bir başkasının babasına söver, o da onun babasına söver. Annesine söver, o da bunun annesine söver buyurdu. Yani e, onun kendi annesine sövmesine sebebiyet vererek e, kendi sövmüş olur buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette, Eyelhan Resulü, Allah katında hangi günahlar daha büyüktür diye sordum diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, seni yaratan Allah olmasına rağmen ona eş, denk koşmandır cevabını verdi. Ben son hangisidir diye sordum. Açlık korkusuyla, yani aç kalacağın rızık endişesi korkusuyla evladını öldürmendir cevabını verdi. Ee, son hangisidir diye sorunca komşunun hanımıyla zina yapmandır buyurdu. Ubade bin Samit radıyallahu ten gelen rivayette de Allah Resulü aleyhi vesselam'ın etrafında bir grup sahabe varken Şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, çalmayacağınıza, zina yapmayacağınıza, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kimseye iftira etmeyeceğinize ve marufta, yani Allah'ın dinine uygun olan hususlarda bana isyan etmeyeceğinize dair biat edin. Evet, ölü etinin, kanın, domuz etinin ve onlarla zikredilen diğer şeylerin haram kılındığı, Allah'ın kitabında geçmektedir. Yüce Kur'an'da içkinin, kumarın, yetim malı yemenin, başkasının malını haksız yere yemenin, cana kıymanın, zinanın, hırsızlığın haram kılındığı geçmektedir. Bunların dışında büyük günahlar Kur'an'ın değişik yerlerinde zikredilmektedir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ın bildirdiğine göre Nebi aleyhissalatü vesselam, kul ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur buyurdu. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Allah en doğrusunu bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla namazı terk edenin katlinin vacip olabileceğini belirtmiştir. Evet, haksız yere cana kıymak büyük günahlardandır. Eğer öldürülen kişi, kişinin babasıysa veya oğluysa ya da yakın akrabasıysa ya da haram bir ayda veya harem bölgesinde olan bir yabancıysa bu daha büyük bir günahtır. Yaralamak, Sopayla bir veya iki defa vurmaksa küçük günahlardandır. Zina büyük günahtır. Ancak komşunun hanımıyla veya mahrem biriyle veya bunların dışında biriyle Ramazan ayında ya da haram beldede zina yapmak bunlardan çok daha büyük günahtır. Allah Teala Hac suresi 25. ayetinde Mescide haramdan alıkoyanları ve orada zulüm ile yanlış yola saptırmak isteyeni can yakıcı bir azaba uğratırız buyurmuştur. Haddi, yani şeriatın e, ceza yüklediği e, suçları, haddi gerektiren zina dışındaki şeyler de küçük günahlardır. Eğer bu küçük günahlar babanın hanımıyla veya oğlun hanımıyla, yani burada babanın hanımıyla kastedilen babanın, kişinin babasının annesi dışında başka birisiyle evlenmesi e, sebebiyle, veya oğlunun hanımıyla ya da yabancı bir hanımla onu zorlayarak yapılmışsa bunlar büyük günah, daha büyük günah sayılırlar. İffetli kadınlara iftira atmak büyük günahlardandır. Eğer bu iftira anneye veya kız kardeşe ya da zinakar bir kadına atılmışsa bu daha büyük bir günahtır. Burada bu ifadeye muhakkak şöyle bir not düşmüş, yani zinakar bir kadına ifadesinde. Metinde bu şekilde geçmektedir ancak bu babasının hanımına şeklinde olabilir diye not düşmüş. Çocuk veya cariyeye veya ihtiyar kadına iftira atmak ise küçük günahlardandır. Hainlikle, hırsızlıkla ve yalancılıkla suçlamak da yine aynı şekildedir. Savaş meydanından kaçmak büyük günahlardandır. Eğer kendisinden daha zayıf bir veya iki kişiden kaçarsa veya kendisi silahlı iken... Üzerinde silahsız olarak saldıran iki kişiden kaçarsa bu da büyük günahtır. Çünkü kaçmasına hiçbir sebep yok. Anne babaya karşı gelmek büyük günahlardandır. Eğer karşı gelmekle beraber onlara sövüyorsa, hakaret ediyorsa veya vuruyorsa bu daha büyük bir günahtır. Eğer karşı gelmek emirlerini ağırdan almak, onlara surat asmak, onlara hizmet ederken bıkkınlık göstermek, onlarla konuşmamak gibi ise bu türdense bu küçük günahlardandır. Eğer böyle yapması, onları kendisinden bir şey istememeye sevk ediyorsa, bu sebeple de onlar zarar görüyorsa, bu da büyük günahlardandır. Hırsızlık yapmak büyük günahlardandır. Ancak yol kesmek, mala el koymak, yani gasp etmek daha büyük günahtır. Bu sebeple hırsızlık edenin eli kesilirken, yol kesenin eli ve ayağı çaprazlama kesilir. Yani eşkıyalık yapan kimselerin eli ve ayağı çaprazlama kesilir. Yol keserken adam öldürmek ise daha büyük günahlardandır. Bu sebeple vali onu ele geçirmeden tebe etse bile kişi bu cezadan kurtulamaz. Önemsiz bir şeyi çalmak, eğer malın sahibi yoksul ve çalınan şeye muhtaçsa hırsıza hat uygulanmasa bile bu büyük günahtır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çeyrek dinar bedelinde, ve daha fazlasında hırsızlıktan dolayı el kesileceğini, bundan aşağısında el kesmenin olmadığını bildirmiştir. Yani kişi değersiz bir şey çalıyor ama e, o değersiz sayılan şey aslında çaldığı kimseye göre muhtaç olduğu bir şey. Bu durumda da bu. Her ne kadar onun eli kesilmese bile e, bu yine büyük günahlardandır. İnsanların malını haksız yere almak büyük günahlardandır. Ancak alınan bu mal yoksul bir kişininse veya kişi... Bunu anne veya babasından almışsa ya da zorla almışsa yani gasp etmişse bu daha büyük günahtır. Eğer bunu kumar yoluyla almışsa, alınan şey önemsiz olsa ve malı veren kişi buna muhtaç değilse bu da küçük günahtır. İçki içmek büyük günahlardandır. Ancak içen çok içeride sarhoş olursa veya açıktan aleni bir şekilde içerse bu daha büyük günah olur. Eğer içkiyi suyla karıştırırsa ve içkinin tesiri giderse yani sarhoş edecek etkisi giderse bu da küçük günahlardan olur. İşte şimdilerde alkolsüz bira diyorlar, böyle reklamlar yapıyorlar. Aslında alkolsüz bira diye bir şey yoktur. Sadece alkol derecesi azaltılmış bira vardır. Bu işten anlayan uzmanlar biranın A alkolsüz olamayacağını yani onun tabiatında, arpa suyunun tabiatında e, böyle bir şey olduğunu tespit etmişlerdir. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, Nesai'nin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadiste cia'dan yasakladı diye geçiyor. Cia darıdan yapılan içecektir. Yani mısır, buğday, arpa gibi şeylerin suyudur. Yani bunlar da doğal olarak alkol oluşmasından olsa gerek Allah'a fayda. Allah Resulü bunları yasaklamıştır. Namazı terk etmek büyük günahlardandır. Bu hakinin söylediği şey. Tabi burada eğer küfrü kastediyorsa mesele yok. En büyük günah olarak şirki kastediyorsa mesele yok. Ama bununla küfür ve şirk değil de mücerret büyük günahı kastediyorsa bu naslara örtüşmeyen bir ifade. Evet, burada zaten öyle demiş. Eğer terk etmeyi alışkanlık haline getirirse bu daha büyük günah olur demiş. Ama kişi eğer namazı kılar, fakat erkanına uymazsa, sağa sola bakarsa veya parmaklarını çıtlatırsa veya insanların konuşmasını dinlerse namaz esnasında veya ihtiyaç olmadığı halde çakılları düzeltirse bu büyük günahlardan sayılır. Eğer böyle yapmayı alışkanlık haline getirirse daha büyük günah olur. Cemaatle namaz terk etmek küçük günahlardandır. Ancak bunu alışkanlık haline getirmek, bunu da cemaatten ayrı kalmak niyetiyle yapmak büyük günahlardandır. Bunu bir köy halkının hepsinin yapması ise daha büyük günahtır. Yani e, cemaatle namazı komple terk etmeleri, hatta bu e, icabında kendileriyle savaşılması bile gerektiren ishar edilmesi gereken şeylerden birisidir. Cemaatle namaz Zekat vermemek büyük günahlardandır, dilenciyi boş çevirmek ise küçük günahtır. Ancak bir toplumun hepsinin dilenciyi geri çevirmesi büyük günah olur. Muhtaç biri zengin birine yemek yerken gider ve muhtacın canı yemek isteyip ondan isterse ve zengin de reddederse büyük günah işlemiş olur. İşin özü her yasak sadece kendine has, yasaklanmışsa o şey günahtır. Eğer o günah işlemek başka bir yasağın da çiğnenmesine sebebiyet veriyorsa ki burada zikredilenler genellikle başka kulların haklarının da işin içerisine dahil olduğu konular verilen örneklerde o zaman daha büyük günah olur. Günah işlerken tamamıyla değil de bir kısmını işlemek işlediği şeyin nasta geçtiği şekilde olmaması o günahın küçük günah olmasına sebep olur. Küçük günah işlerken küçük olan başka bir günah işlenmesine sebep oluyorsa... Bu büyük günaha dönüşür. Bununla ilgili misaller az önce verilmişti. Buna verilecek başka bir örnek, ölüme sebebiyet vermek e, olan şu misaldir diyor. Kişi katile öldüreceği kişiyi gösterirse, yani kendi öldürmüyor da, öldürecek adama öldüreceği kişiyi, maktulü gösteriyor. Veya ona bir bıçak verirse günah işlemiş olur. Çünkü Allah Teala, iyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmekle düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur. Maide 2. ayetinde. Evet. Fuhşiyat yani daha büyük günah kelimesinin kuran tabir fuhş, fahşa, münker. E, bunun yanında bir günah daha işlememese bile zina hakkında bu tabir kullanılmıştır. Fuhşiyat ifadesi. Zaten fuhuş ifadesi genellikle kullanılınca bizim Türkçe'de de direkt zina akla geliyor. Aslında fuhşiyat ile kastedilen açık çirkinlikler demektir. Arapça karşılığı böyledir. Yani sadece Arapça'da sadece zina hakkında kullanılmaz bu. Ee, hayasızlık içeren bütün günahlar e, bu kapsamdadır. Allah Kur'an'da büyük günahlar ve fuhşiyatı yani daha büyük günahı birbirinden ayırmıştır. Büyük günahın çirkinliği ne kadar büyürse günahlık derecesi de o kadar büyür. Mukatir bin Süleyman büyük günahı şöyle açıklamıştır. Büyük günah zikredildikten sonra onu yapanların cehenneme gireceği söylenen günahlardır. Yani cehennem tehdidi bulunan günahlardır. Fuhşiyat ise dünyada haddi, şer'i cezayı gerektiren günahlardır. Evet, Halimi ve başka alimlerin sözleri küçük günahta ısrar etmenin de büyük günahlardan olduğunu göstermektedir. Bu konuda evet, hadisler de var. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Küçük günahlardan sakının. Çünkü onlar kişi de birikirler ve onu helak ederler. Nebi aleyhisselatü vesselam sahabeye bununla ilgili şöyle bir misal verdi. Bir topluluk ıssız bir yerde konaklayınca aşçılarının emriyle kimi bir çubuk kimi bir çöp topladı ve büyük bir odun yağını toplandı. Sonra ateş yaklar ve ateş içine atılan her şeyi yaktı pişirdi. Bunu Tayalisi, Taberani ve Ahmet de bi İsnad'da rivayet etmişlerdir. Bilal bin Sa'd radiyallahu anh dedi ki, günahların küçüklüğüne değil, kime isyan ettiğine bak. Ebu Labbas bin Ata dedi ki, vera sahiplerinin verası zerre ve hardalın zikredilmesinden, Rabbimizin her an, her söz için hesaba çekeceğini bilmelerinden doğulmuştur. Bundan daha zoru da zerre miktarınca ve hardal tanesi kadar şeyden bile hesaba çekmesidir. Bu şekilde hesaba çekecek olandan mutlaka sakınmak gerekir. Yani geçtiğimiz haftaki dersi hatırlarsanız, şayet Allah Azze ve Celle bir kolunu inceden inceye hesaba çekecek olursa o helak olur buyruluyor. İşte bunun endişesini taşımaktır bu. Mesela İbni Vehb'den gelen rivayette İbni Zeyd, Ömer bin Münkedir ve Ebu Bekir bin Münkedir'den bahsedip şöyle dedi. Bunlardan biri yani ya Ömer ya Ebu Bekir İbni Münkedir. Vefat edeceği zaman ağlayınca niye ağlıyorsun? Biz gününden dolayı sana gıpta ediyorduk dediler. Yani sen güzel bir hayat yaşadın. Yani ölümünden dolayı güzel bir ölüm yaşayacaksın. Biz öyle umuyoruz. Bundan dolayı gıpta ediyorduk dediler. O şöyle cevap verdi. Vallahi bilerek Allah'a karşı günah işlemiş olmaktan korktuğum için ağlamıyorum. Yani ben bilerek bir günah işlediğimi düşünmüyorum diyor. Yani öyle bir şey olmadı. Ancak Allah katında büyük olan bir şeyi basit görüp yapmış olmaktan korkuyorum diyor. Diğeri de vefat edeceği zaman, yani diğer kardeş de vefat edeceği zaman ağlayınca ona da aynı şeyi söylediler. O da şöyle karşılık verdi. Allah Azze ve Celle'nin Zümer 47. ayetinde Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler verir. Böyle Allah'ın böyle buyurduğunu işittim. Ben de gördüğünüz, ben de gördüğünüz gibi benim için ne belireceğine, benim için ne ortaya çıkacağına bakıyorum. Söylendiğine göre kardeşleri Muhammed içlerinde en az ibadet edendi. Buna rağmen zamanının en büyük abitlerindendi. Evet. ı sevri Raymullah diyor ki Bakara 284. ayetindeki dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder ayeti. Manası şudur: Dilediğinin büyük günahına bağışlar, dilediğine de küçük günah sebebiyle azab eder. Yani Allah dilediğini yapandır. İbn Abbas radıyallahu anhın günahları küçük ve büyük olarak ayırmadığı rivayet edilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh, diyor ki: Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Bu ayet hakkında dedi ki: Allah Azze ve Celle'nin sonunda cehennemi. Gazabını, azabını veya laneti zikrettiği her günah büyük günahtır. Bunun isnadı Hasen'dir. Ee, yine İbn Abbas radıyallahu gelen rivayet. Büyük günahların en büyük şunardır diyor İbn Abbas radıyallahu anh, Aynı isnatla gelmiş Hasen bir isnat. Allah'a ortak koşmak. Çünkü Allah kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder buyurur. Maide 72. ayeti. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek. Çünkü Allah doğrusu kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez buyurmuştur. Yusuf Suresi 87. ayeti. Allah'ın azabından emin olmak. Diğer bir büyük günah. Çünkü Allah Allah'ın azabından ancak mahvolacak millet güvende olur. Helak olacak bir millet güvende olur buyurur. Arap 99. ayetinde. Anne babaya karşı gelmek, çünkü Allah karşı geleni zorba, bedbaht ve asi olarak isimlendirmiştir. Büyük günahların en büyüğünden biri de Allah'ın haram kıldığı cana kıymaktır. Çünkü Allah bu kişi için kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde kalıcı olacağı cehennemdir buyurur. Nisa 93. Ayet. Bunlardan biri de iffetli kadınlara iftira atmaktır. Çünkü Allah... İffetli, habersiz, mümin kadınlara, mümine kadınlara zina isnat edenler, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir, buyurur. Nur suresi 23. ayet. Bunlardan biri de yetim malı yemektir. Çünkü Allah, yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar çılgın aleve atılacaklardır, buyurur. Nisa 10. ayet. Bunlardan biri de savaş meydandan kaçmaktır. Çünkü Allah, tekrar savaşmak için, bir tarafa çekilmek veya bir başka topluğa katılmak maksadı dışında. O gün arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gadaba, öfkeye uğramış olur buyurur. Enfal 16. ayet. Bunlardan biri de faiz yemektir. Çünkü Allah faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar buyurur. Bakara 275. ayet. Bunlardan bir diğeri sihirdir. Çünkü Allah andolsun ki onu satın alanın ahiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Buyuruyor Bakara 102. ayet. Bunlardan biri de zinadır. Çünkü Allah zina etmezler. Yani müminlerin vasfı olarak zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş olur. Kıyamet günü azabı kat kat olur. Orada alçaltılarak temelli kalır. Buyurur. Furkan 24 25 ayetlerinde. Bunlardan biri de yalan yere yemin etmektir. Çünkü Allah... Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenlerin, işte onların ahirette bir nasipleri yoktur, buyurur. Ali İmran 77. ayet. Bunlardan biri de hıyanet, hainlik yapmaktır. Çünkü Allah hiçbir peygambere, ganimete ve millet malına hıyanet yaraşmaz, yakışmaz. Haksızlık kim yaparsa, kıyamet günü yaptığı ile gelir, buyurur. Ali İmran 161. ayetinde. Bunlardan biri de Farz olan zekatı vermemektir. Çünkü Allah bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Yani bu cimrilik ettiği şeylerle dağlanacak. Bu kendiniz için biriktirdiğinizdir. Biriktirdiğinizi tadın denilecek buyurur. Tevbe 35. ayet. Bunlardan biri de yalan yere şahitlik etmek ve şahitliği gizlemektir. Çünkü Allah şahitliği gizlemeyin. Onu kim gizlerse şüphesiz kalbi günah işlemiş olur buyurur. Bakara 283. ayet. Bunlardan biri de içki içmektir. Yani sarhoş edici içki içmektir. Çünkü Allah içkiyle putları namazı terk etmeyi ve diğer bazı farzları terk etmeyi denk tutmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da namazı bilerek terk eden Allah'ın ve Resulünün zimmetinden çıkmış olur ve ahdi kesmiş olur buyurur. Yani ahd İslam bağıdır. Bu ahdi koparmış olur. Bunlardan biri de akrabayla alakayı kesmektir. Çünkü Allah işte lanet onlara ve kötü yurt cehennem onlaradır buyurur. Yani akrabalık bağını koparanla e, tehdit olarak. Bu da Rahat Suresi 25. ayet. İbn-i Abbas Radyalama'dan yine e, Allah'ın yasakladığı her şey büyük günahtır demiştir i̇bn Abbas radıyallahu Radyalama. Evet, başka bir kanalla yine aynısı rivayet edilmiş. Ubeyde der ki bu Ubeyde İbn Siyir'in cüce göre Ubeyde tut Selmani radıyallahu Allah'a isyana sebep olan her şey büyük günahtır. Allah ansızın bakmayı zikredip mümin erkeklere söyle gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler buyurmuştur yani harama bakmak hakkında namahreme bakmak hakkında nur suresi 30. ayetinde İbn Tawus'un bildirine göre babası şöyledir. Ee, İbn-i Abbas bugün büyük günahlar 7 tane midir diye sorulunca 70'e daha yakındır cevabını verdi. Böyle cevap vermesi Allah'ın haramlarına dikkat çekmek ve onlardan uzaklaşmayı teşvik etmek içindir. Küçük günahlarla büyük günahlar arasındaki fark kitap ve sünnette geçtiği üzere dünya ve ahiret hükümlerinde geçerlidir. Ehli i kıble de büyük günah işleyenlerin tevbe etmeden vefat etmesi bağrı. Asabımız bu konuda şöyle dediler diyor Beyhakim. Bunların işi Allah'a aittir. Yani büyük günah işleyerek ölmüş, tevbe etmemiş. Allah dilerse baştan onları bağışlar. Dilerse peygamberlerini onlara şefaatçi kılar. Dilerse çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Yerere'den gelen rivayette benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerindedir buyuruyor. Onu kastediyor burada. Dilerse cehenneme konulmalarını ve bir müddet azap görmelerini emreder. Sonra oradan çıkarılıp ya şefaatle ya da şefaatsiz olarak cennete konulmalarını emreder. Cehennemde sadece kafir olan ebedi kalır. Buna delil olarak, Bakara 81. ayetinde, hayır öyle değil. Kötülük işleyip suçu kendisini kuşatmış olan kimseler, cehennemlikler işte onlardır. Onlar orada temellidirler, ayetini delil gösterirler. Allah Azze ve Celle bu ayette cehennemde ebedi kalacak olanların suçu kendisini kuşatanlar olduğunu, Müminin ise büyük günah sahibi olduğunu, büyük günahların da kişiyi kuşatamayacağını, çünkü suçların başını, başının küfür olduğunu, müminde de küfür olmadığına göre cehennemde ebedi kalmayacağını bildirir. Eğer bu söylenenler iman edip salameller işleyen, Kimseler cennetlik olanlardır. Onlar da orada kalıcıdırlar. Ayetine muhaliftir. Çünkü imanın aslını ve füruğunu bir arada bulunduran cennetle müjdelenmiştir. Büyük günah işleyen ise salih amelleri terk etmiş demektir. Ve bu sebeple ona cennet vaat edilmemiştir denilecek olursa. Şöyle cevap verilir. Büyük günah işleyen tövbe ederse ve salih ameli işlemeden ölürse bu kişinin tövbesi salih amellerine geçip cennete girer. Çünkü bu kişinin kötülükten uzak durması gerekirdi. Bir müddet günah işleyip sonra o günahtan uzaklaşırsa farzın bir kısmını yapıp bir kısmını terk etmiş olur. Bu da onun farzı tümden terk etmiş sayılmasını gerektirmez. Eğer Allah'ın onun tövbesini kabul etmesi mümkünse neden günahta ısrar edenin tövbesini kabul edip iman sebebiyle günahlarını bağışlamaz. Namazları Evet, diğer salamenleri sebebiyle onun bir süreçlediği günahları Allah neden başlamasın? Halbuki Allah doğrusu iyilikler, kötülükleri giderir buyurmuştur. Hud suresi 114. ayetinde. Alimler tevbe edenin azap görmeden başlanmaz konusunda ihtilaf etmişlerdir. Günahta ısrar edenin bir müddet azap göreceği, sonra cennete gireceğini söylemişlerdir. Çünkü bu konuda sadık haber, yani doğru bir haber, sahip bir haber vardı olmuştur. Ee, Nisa 48. ayetine Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. Bundan başkasının dilediğine bağışlar. Ayetini getirirler. <gülüyor> Allah'ın haber verdiği şey de ihtilaf, aykırılık olmaz. Allah Resulü ve Vesselam'ın sünneti de bu durumun böyle olacağını belirtmiştir. Burada bir araya girmemiz lazım. İşte günümüzde Tekfir hastalığına e, sapmış birileri, mesela bu ayeti okuyor, misal 98. ayetini okuyor ve şöyle bir misal getiriyor, diyor ki, yani bu e, cehletin maziyet görenler, işte tekfir etmeyenler, bunlara işte bu ayeti okuyun, ne cevap verecekler diyor. Diyor ki adam mesela namazı kıldı camide, sonra çıktı, kabre yalvardı, istikase yaptı vesaire, ondan sonra da öldü. Yani buna şimdi cenaze namazı mı kılacağız? Bu adam müşrik olarak öldü. Allah diyor ki Allah kendisine şirk koşanı asla başlamaz. Bu ayeti getiriyor yani. E bu adam tövbe etmedi şirkine de. o oh, şirk üzere öldü diyor. Dolayısıyla bu müşriktir. Nasıl cenaze namazı kılacaksınız? Başlaması için mi diye. Böyle e, şeyler getiriyorlar. Buna asla cevap veremezler diyor. Bu sadece onun kendi zanlıdır. Çünkü e, cevap zaten Kur'an-ı Kerim'de, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde mevcuttur. Bu cevap nedir? Fiil ile failin ayrımıdır. El sünnetin fiil ile fail arasında yaptığı ayrımdır. Mesela bu zihniyete göre herhangi bir şirk işleyen herkes müşriktir. Herhangi bir küfür fiili veya sözü işleyen kişi derhal onunla kafir ismini hak eder. Böyle bir iddia e, yaygın şimdi. Dolayısıyla böyle kimselere de işte şirk işledi. Buna müşrik demezsen kendin müşrik olursun veya kafir demezsen kendin kafir olursun gibi zincirlemeyi de e, ilave ediyorlar. Bu kitabı ve sünnete tamamen muhalefettir. Mesela çok basit bir örnekle bunu geçireceğiz. Hem Sad bin Ebi Vakkas'ın başına gelmiştir. Hem Ömer bin Hattab radıyallahu anh, başına gelmiştir. Her ikisi de cennette müjdelenmiş sahabeler ve üstelik Bedir ashabından olmaları asabiyle Allah azze ve celle buyuruyor ki, bundan sonra ne işlerseniz affettim diyor değil mi Bedir ashabına. Şimdi Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Bedir ashabından. Allah azze ve celle gaybları en iyi bilendir. Yani Allah Bedir ashabı hakkında ne işlerseniz affettim diyorsa, Bunlar asla müşrik olmayacak, şirk işlemeyecekler demektir. Bak Ömer bin Attab bir gün babaları adına yemin ediyor. Babalar adına yemin etmek şirk mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şirk diyor. Babalarınız adına yemin etmeyin. Bu Allah'a ortak koşmaktır diyor Ömer radıyallahu uyarıyor. Şimdi bunların anladığı manada yorumlayacak olursak bu kıssayı şöyle demek gerekirdi. Ömer radıyallahu anh adına yemin edince o anda müşrik oldu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da onu uyardı. Ondan sonra Müslüman oldu mu diyeceğiz. Bu çok pek çok açıdan e, tersliktir. Birincisi olayın seyri açısından. Çünkü müşriğin o, o kimsenin o anda müşrik olması, mürted olması demek. Bunun tekrar İslam'a girmesi için gusledip İslam'a yeniden girmesi. Ey Ömer işte sen müşrik oldun, yeniden İslam'a gir demesi gerekirdi. Biz böyle bir şey görmüyoruz. Diğer taraftan Ömer radıyallahu anh'ın o anda derhal müşrik olduğunu söylemek Allah azze ve celle'yi yalanlamaktır. Çünkü Allah şirki başlamayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu ayet kendilerinin aleyhine dönüyor. Allah şirki başlamaz. O halde şirk işleyen, yani fiili işleyen herkes derhal demek ki müşrik olmuyor. Bunun sebepleri engelleri vardır. Manileri vardır. Şartları vardır. Bu şartları Ömer radıyallahu ta'ala da etti mi? Etmedi. Ömer radıyallahu bunu bilmiyordu. Sa'd bin Ebi vakkasın olayı ise kasıtla ilgili. Bilmemekle alakalı değil, kasıtla ilgili. Birden ağzına vella ta diye bir yemin çıkıyor. Ona diyorlar ki işte sen çok büyük bir laf ettin hemen istiğfar ediyor. Allah Resulü'ne koşuyor. E, Allah'ın Resulü ben böyle bir şey geldi başıma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim ve diye yemin ederse, lata yemin ederse hemen la ilahe illallah desin ve ona kefaret kılsın. Yani kasıtsız olarak söylediği bu söze kasıtlı bir şekilde tevhid kelimesini söyleyerek buna kefaret kılsın diyor. Kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse o da sadaka versin diyor. Tasattukta bulunsun. Yani kumarı e, teklif etmesine bile, mücerdet teklifine bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir yönlendirme yapıyor. Konumuzla ilgili olan tarafı şu. Sa'd bin Ebi Vakkas Radyo'lan bildiği bir meselede kasıt dışı olarak ağzından böyle bir söz çıktı. Yani şirk olan bir söz çıktı. Yine hakeza Müslim'deki hadis de böyledir. İşte o tövbe eden adamın kıssası. Ey Rabbim sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim demek şirk midir değil midir? Şirk yani fiil şirk. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kıssaya misal veriyor ve Allah kulunun tevbesine bu adamın işte o bineğini bulduğu zaman ki sevinip de dilinin dolaşıp böyle demesinden daha fazla sevinir diyor. Yani bunu tamamen kasıtsız olarak yaptığı için fiille fail ayrımına yüzde yüz bir şekilde misal veriyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla işte ayetin direkt zahirini böyle alıp da e, şirk işleyen herkes anında derhal müşrik olur. İşte küfür işleyen herkes anında derhal kafir olur e, mantığına gidenler, böyle bir suçlamaya gidenler başta bu ayetlere kendileri ters düşmektedir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendilerinden kadınlardan aldığı gibi biat alırken Şöyle buyurdu sahabelerine biat yatalırken Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ayette geçen bütün maddeleri saydı. Bunlar üzerine bana biat edin dedi. Bu biatını yerine getirenin sevabı yani karşılığı Allah'a aittir. Bunlardan birini ihlal edene bir ceza verilirse yani had cezası gibi bir ceza uygulanırsa bu onun kefareti olur. Yani dünyada bu ceza ona kefaret olur. Bunlardan birini ihlal edip, bu suçlardan birini işleyip Allah da bu günahını ortaya çıkarmadığı kişinin durumu ise Allah'a kalmıştır. Yani ortaya çıkarmadı demek şu demek. Mesela zina için adam zina ediyor ama dört tane şahit yok ortada. Ve onun e, suçu dünyada cezalandırılmıyor. Bunun gibi. Veya hırzlık ediyor. Hep gizliden çalıyor. iki şahit şahit edip de bu ispatlanıp eli kesilmiyor. Böyle bir durumda. Bu şekilde ise onun durumu diyor Allah'a kalmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Dilerse onu bağışlar. Dilerse azap eder. Evet. Bu Kari ve Müslüm rivayet etmiştir. Beyhaki diyor ki burada, kadınlardan aldığı biattan kasıt, kadınların biatından bahseden ayette geçenlerdir ki Mümtehne 12. ayetinde Ey Nebi! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak Hırslık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına isnatta bulunmamak ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman onları kabul et. Bu müşriklerden işte kaçıp da Müslüman olan kadınların, Kabulle ilgili bir ayet. Orada bu biyatı alıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan birini ihlal edip Allah'ın da bu günahını ortaya çıkarmadığı kişinin durumu ise Allah'a kalmıştır. Sözünden maksat şirk dışındaki fiillerdir. Çünkü şirk dışındaki şeylerde verilen cezanın o günaha kefaret olduğu bildirilmiştir. Kişi şirk dışında bir günah işlerde had cezasını almazsa artık işi Allah'a kalmıştır. Dilerse ona bağışlar, dilerse azap eder. Bu azap da şefaatle ilgili gelen rivayetlerden anlaşıldığı gibi ebedi bir azap değildir. Eğer büyük günahlardan kaçınanın küçük günahlarını bağışlar, ancak büyük günahlardan kaçınmayanın günahını bağışlamaz. Çünkü Allah başka bir ayette, size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz buyurmaktadır. Yani şarta bağlıyor. Denilecek olursa şöyle cevap verilir. Kaçınılması istenen büyük günah şirktir. Yani şirkten kaçınırsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Bu ayette günahların genelinin bağışlanmasından bahsedilmektedir. Daha önce zikrettiğimiz iki ayette ise özel bazı günahların bağışlanacağından bahsedilmektedir. Bu ayetleri beraber düşünüp genelin, özelin çerçevesine dahil etmek gerekir ki bu usuldür. Yani umumu has olana yüklemek. Tahsis varsa tahsis eden delil umumu... Özel kılar yani, genel hükümde kalmaz o. Eğer Allah büyük günah sahiplerini cehennemde ebedi kalmakla tehdit etmiş ve sadece tevbe edenleri bunların dışında tutmuştur ve bu konuda Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, ancak tevbe eden, iman edip salih amel işleyenler bunun dışındadır. Bu ayetler denilecek olursa şöyle cevap verilir. Bu tehdit daha ziklerinden bütün günahları kapsamaktadır. Allah bu ayete şirki zikrederek başlamış ve onlar Allah'ın yanında başka ilah edinip ona yalvarmazlar buyurmuştur. Bunun manası da daha önce sayılanlardan herhangi birini yapanın ve bu büyük günahları işleyenin bu azapla tehdit edilmesidir. Kıyamet günü azabı kat kat olur ayeti buna delalet etmektedir. Allah en doğrusunu bilir ancak burada kastedilen Şirki şirkiyle beraber başka günahlar işleyene hem şirk hem de işlediği büyük günahın azabı tatlılır ve bu da kat kat azap demektir. Yani bu ayette veya hadislerde sayılan bu büyük günahlar dikkat ederseniz kul haklarını da ilgilendiren, yani başkalarının haklarına da tecavüzü içeren günahlardır. Hiçbir zulüm karşılıksız kalmayacaktır. Yani Allah herkesin hesabını görürken hiç kimsenin zulmünü kimse de bırakmayacak. Yani kafir şirkü üzere öldü, kührü üzere öldü artık diğer günahlardan o sorumlu olmaz değil demek ki bu. Yaptığı zulümlerin karşılığında bu şekilde görecektir ve bu azabının kat kat arttırılması şeklinde de olabiliyor demek. Sonra Allah ancak tevbe eden, iman edip salih amel işleyenlerin, işte Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir buyurmuştur. Bu ayette Tevbe ile beraber imanı ve salih ameli de zikretmiştir. Böylece kişinin imanı, küfrünü yok eder. İmanını güzelleştirmesi de küfürdeyken yaptığı kötülükleri yok eder. Çünkü Müslim'de de gelen rivayette e, İbn-i Mesud Radyalan soruyor ya, Ey Allah'ın Resulü, işte cahiliyede işlenen kötülüklerden kişi sorumlu olur mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, eğer kişi Müslüman olur ve İslam'ı da güzel yaparsa, yani salih işler emirleri yerine getirir, yasaklardan kaçınırsa, geçmiş günahları onun bağışlanır. Yani kötülüğünden hiçbir şey kalmaz. O dönemde yaptığı iyilikler de ecir olur kendisine. Evet, eğer Allah Teala kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde temelli kalacağı cehennemdir buyurur. Denilecek olursa şöyle cevap verilir. Müfessirler bu ayetin adam öldürüp İslam'dan dönen kişiler hakkında nazil olduğunu söylediler. Yani bir mümini öldürüp de sonra irtidat eden kişi hakkında olduğunu söylediler. Bazı ashabımız ise ayette bir mümini kasten öldüren kişilerin kast edildiğini söylediler diyor. Bu konuda... Evet Allah izin verirse sonraki bir derse bırakalım. Bugün dersimiz süresiz uzadı. Şefaat babı da gelecek inşallah. Yani mahşere iman babı devam ediyor. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illallah tevaktele ve estağfuruke ve töbelike.